Innal hamda lillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla leh wa man yudlil fala hadiya an la ilaha illallah wahdahu la sharika leh washhadu muhammadan abduhu wa rasuluh wa wa ala muhammad wa ala ajma'in Bugün 1 Aralık 2010 Çarşamba El-Gavâidül Musla Şerhi derslerimizin 6. dersi Tevfik Allah Azze ve Celle'den Evet kardeşler Şimdi bu kitap e, Biz bu kitaba ilk başlarken içeriğinden biraz bahsettik Kısaca yine bahsedeyim içeriğinden Şimdi bu kitap Allah Azze ve Celle'nin isimleri hakkında Bakın 7 kayda veriyor Birincisi bu. Allah Azze ve Celle'nin isimleri hakkında 7 kayda veriyor Sonra müellif İbn-i Hüseyin Allah, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında da yedi kayda veriyor. İsimlerde yedi, sıfatlarda yedi kayde alacağız. Tamam mı? İsim sıfatları gösteren, isim sıfatları belirten deliller hakkında da nedir bu deliller? Ya kitap ya da sünnet. Bu delillerin nasıl anlaşılması gerektiği noktasında da dört kayda veriyor. O zaman elimizde üç şey var. Bir Allah'ın isimleri kaç kayde veriyor? Yedi kayde. Bir sıfatları kaç kayde veriyor? Yedi kayde. Bir de bu isim sıfatları gösteren naslar hakkında deliller hakkında da de kaç kayde veriyor? Dört. Toplam yedi yedi on dört on sekiz kayde. Toplam on sekiz kayde veriyor. Kitabın sonunda ise kitabın sonunda ise bu konuda ehli sünnete muhalefet edenlerin ehli sünnete yönelt yönelttikleri en meşhur şüpheler ve bu şüphelerin cevapları yer veriyor Şeyhüzzamim? Kitabın sonunda ne yapıyor? ehl Sünnet'e yöneltilen en meşhur şüpheleri ele alıyor. Ne yapıyor? Bu şüphelere ne yapıyor? Tek tek cevap veriyor. Hemen bu şüpheleri kısaca böyle e, burada okuyayım. Sadece başlıklar olarak ve bu şüphelere yeri geldiğinde biz de ne yapacağız? Değineceğiz, cevap vereceğiz. Bu şüpheleri inşallah e, ilmi bir şekilde def edeceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Evet arkadaşlar, şüphe 15 tane şüphe veriyor. Birinci şüphe, Hacer-i Lesved Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki sağ diyor bize muhalifler. Bunu tevil etmeyin. Birinci şüpheleri bu. Yine kulların kalbi Allah Azze ve Celle'nin parmaklarından iki parmağı arasındadır şüphesi. Bunu tevil etmeyin diyorlar. Ben Rahman'ın nefesini Yemen tarafından hissediyorum hadisi. Bunu tevil etmeyin diyorlar. Sümme esteva ile sema. Sonra semaya istiva etti hadisini... Şey, ayetini, bazı ehli sünnet müfessirleri tevil ediyorlar. Diyorlar ki, demek ki sizin de ehli sünnet arasında ne var? Tevil var. Bu şüpheyi getiriyorlar. Siz nerede olursanız Allah size beraberdir. Ayetini şüphe olarak getiriyorlar. Bu kaçıncı şüphe olmuş oldu? Şey. Ee, beşinci şüphe olmuş oldu. Ee, yine, az olsun veya çok olsun, kaç, ne olursa olsun Allah sizle beraberdir. Hani üçüncüsünün dördüncüsü, beş, beşincüsünün altıncısı Allah'tır. Onu getiriyorlar. Biz size şah daha yakınız. Değil mi? Buna ehl-i sünnetten melekler diyenler var. Bak ehl-i sünnet Allah biz size şah yakınız dedi. Ehl-i sünnet melekler diye tevil etti diye şüphe getiriyorlar. Yine biz sana ondan daha yakınız ayetini getiriyorlar. Sonra gözlerimizin önünde yetişmektesin ayetini delil getiriyorlar. Allah'ın gözünün önünde miyiz biz şimdi? Mesela gibi. E, keza yine buna benzer bir iki daha getiriyorlar. 9 ve 10. ayetlerde. 9 ve 10. şüphelerde. Yine kulun bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Değil mi? Sonra ne olur? Ben onun gören gözü olurum, yürüyen ayağı olurum. Bunu hurulcular getiriyorlar. Atabiliyor musunuz? Bu türlü şüpheler. Yine ee, şüphelerden birisi biz onlar için yarattığımız hayvanlara bakmazlar mı? Bak Allah demek hayvanları da eliyle yaratmış. Hani siz Allah sadece üç şeyi elle yaratmıştır diyordunuz. Neydi o? İşte adın cennetini eliyle yaratması, Adem'i eliyle yaratması. Değil mi? Tevrat'ı eliyle yaratması. Bak Allah Yasin suresinde biz sizin için elimizle yarattığımız hayvanlar diyor, diyorlar. Ondan sonra senle beyat edenler Allah'la beyat ediyor. Şimdi biz Allah'la beyat mı ediyoruz? Onun elini mi tutuyoruz? Gibi şüpheler getiriyorlar. Yine Allah ey, ey adam oğlu ben hasta oldum. Niye beni ziyaret etmedin? Hadisi meşhur. Onu delil getiriyorlar. Allah hasta mı olmuş? Hasta sıfatını vereceğiz? Vesaire. Bu türlü şüpheler. Bunların hepsi basit ve batıl şüphelerdir. Bunları da en son işleyeceğiz kitabın sonunda. Tabi bu e, kitabın en sondaki bölüm. Evet. Bu şüphe Toplam 15 tane dedik. Otomatik ben sadece şüphelere 15 tane saymış olacağız. 15 affreye tekbül ediyor bu da. Şu ana kadar isimdeki isimler hakkındaki kaydelerden kaçını aldık? Dördünü aldık. Şu ana kadar isimler hakkındaki kaydelerden dördünü aldık. Geçmişte yaptığımız dersler, sizin dinleyeceğiniz değil mi? Dersler, dördünü yaptık. Bunlardan birincisi neydi? Esmaullahi Teala kulluha husna. Allah Teala'nın isimlerinin tümü en güzel isimlerdir. Birinci kaydı bu. Biz bunu aldık geçmiş derslerde. Evet. İkinci kaydı Esma Allahü Teala alamun ve evsafın. allah Teala'nın isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır. İkinci kaydı bunu da aldık. Üçüncü kayda Esma allah Teala indellet ala vasfin muteaddin tadammenet selasete umurin. allah Teala'nın isimleri müteaddi yani geçişli bir vasfa delalet ettiklerinde üç şey ifade eder. Bunları da aldık. Neydi bu üç şey? Diyor ki İbnü's-Semin "Ahadu hasubutu zalike'l-ismi azze ve cel. o ismin Allah hakkında sabit olduğuna delalet eder. 2. "Es-sani subutu sıfatilleti tedammanaha lillahi azze ve cel. o ismin içerdiği sıfatın Allah hakkında sabit olduğuna delalet eder. "Üçüncüsü es-sâlisi subutu hükmiha ve muktadaha", o isimden çıkan hükmün ve neticenin Allah azze ve celle hakkında sabit olduğuna delalet eder. Üçüncüsü bunların hepsi var. Çalışacaksınız ya. Bunları geçiyoruz. Şey, yani. abi, tabii tabii tabii. Onlara bakacaksınız. Işte, de, tabii tabii bu da zaten konulacak. Tamam. O yüzden hızlı geçiyorum. Bunlar işlediğimiz yerler yani. Bunlar işlediğimiz yerler. Evet. <gülüyor> Şayet Allah'ın isimleri müteaddi yani geçişli olmayan bir vasfı gösterirlerse o zaman da iki şey ifade eder. Bunların birincisi subutu zalikal ismilillahi o ismin Allah hakkında sabit olduğu. Esani es subutu sıfatil o ismin içerdiği sıfatın Allah Teala hakkında sabit olduğuna delalet eder. Dördüncü kayde neydi? En son aldığımız kayde. Delaletu esma illahi te ala tekunu ve ve teala ala ve bil mutabakati ve ve bil iltizam Allah isimlerinin zatına ve sıfatlarına delaletin mutabakat, tadammun ve iltizam yoluyla olur. Buraya kadar aldık. Bugün ise kardeşler işleyeceğimiz konu Allah Azze ve Celle'nin isimlerin hakkında Müellif İbni Usaymin rahimullah'ın zikretmiş olduğu yedi kaydenin isimler hakkında zikretmiş olduğu yedi kaydenin beşinci ve altıncısını işleyeceğiz bugün. Tamam. Böylelikle bugünkü dersimize buradan giriş yapıyoruz. Evet kardeşler. Bismillah. İbni Usaymin rahimullah diyor ki. İsmâ ul-Lâhî taʿâlâ tevkifiyetun la majalalil Allah azze ve celle'nin beşinci kaydı nedir arkadaşlar. Allah azze ve celle'nin bütün isimleri dondurulmuştur tevkifidir. La majalalil fiha Bu konuda akla yer yoktur. Neymiş beşinci kaydı? Allah azze ve celle'nin bütün isimleri nedir? Tevkifidir. tevkifidir dondurulmuştur. Bu konuda akla yer yoktur. Şimdi tevkifi ne demek arkadaşlar? Mesela biz ne deriz? İbadetler nedir kardeşler? Tevkifidir, dondurulmuştur. Yani ne demek dondurulmuş? Ben bir de. insan bir ibadet yapacaksa bunun dinde delili olması lazım. Dondurulmuştur, din bunu dondurmuştur, belli etmiştir, tayin etmiştir. Aynı bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin isimleri de tevkifidir, dondurulmuştur. Bir insan diyemez ya işte... Mesela ya baksana bu binayın bir mühendis yaptı. Ya ne kadar güzel bir mühendis bu adam. Ne kadar mükemmel bir mühendis ki. Ne kadar uzman bir mühendis ki. Böyle güzel bina yaptı. E bu dünyayı yaratan Allah Azze ve Celle bu mühendisin yaptığından çok daha güzel bir iş yaptığına göre o zaman Allah Azze ve Celle'ye mühendis mi verelim diyemez. Anladık kastımızı. Yani Allah Azze ve Celle'nin isimleri nedir kardeşler? Dondurulmuştur. Çünkü bu bab nas olmaksızın bilinmez. Delil olmaksızın. Bilinmez. Bundan dolayı ulemalar demişlerdir ki bir şeyin veya işler üç yolla bilinir. Alimler ne demiştir? İşler üç yolla bilinir. Ya o şeyi göreceksin ya o şeyin mislini ve benzerini göreceksin ya da o şey hakkında sana sadık bir haber gelecek. Biz Allah'ı gördük mü? Görmedik. Peki Allah'ın benzeri var mı? Yok. İkinci kapı da kapandı. Peki Allah Azze ve Celle'nin Keyfiyeti hakkında bize sadık bir haber geldi mi? Gelmedi. Yani keyfiyeti hakkında. Mesela istivasının nasılı hakkında. Ama istiva ettiği hakkında nas geldi mi? Geldi. E, İma ederiz. İsimleri de bu şekilde. Allah Azze ve Celle'nin Rahman ismi vardır. Ama bu Rahman'ın keyfiyeti. Allah bahane ismi vardır. Hemen ne yaparız? İspatlarız. Tamam. O zaman neymiş kardeşler? Birinci kayda. Kim tekrarlayacak? Birinci kayda mı? Beşinci kayda Şey beşinci kayda. Allah'ın... Evet, Müceallah'ın e, isimleri tevkifidir. Yani, e, dondurulmuştur. dondurulmuştur. Ayet vadisinde delirlendirilmiştir. Bu e, konuda bu konu, aklın, aklın, aklın herhangi bir mecali yoktur. yoktur. Tabii. Aklın bu konuda akla yer yoktur. Bu konuda akla A yer, yer yoktur. yoktur. Akla yer yoktur. Mesela mühendisliğe bir örnek verdik. İşte bu adam ne güzel mühendis. Allah'ın yarattıkları bundan çok daha iyidir. O zaman Allah'ın büyük mühendistir diyemeyiz isim olarak, tamam? Evet, kardeşler. Şeyh Usséymin devam ediyor. Şimdi bu kaydı Şeyh Usséymin anlatıyor. Diyor ki, ve ala haza bu kaydeye göre feyjibul wuku fufiha ala majaa bi hilkitabu ve sunnetu. O zaman diyor, biz bu konuda kitap ve sünnetin durduğu yerde durmamız vaciptir bizi, tamam? Felâ yuzadufiha, vâla yunkas. Bu konuda ne bir ziyade yaparız, ne de bir eksiltme yaparız. Yani ne Allah azze ve isimlerine bir isim katarak ziyade de bulunuruz, ne de Allah'ın belirttiği bir ismi ne yapabiliriz, iptal edebiliriz. Li an-nal la yumkinuhu idrakun. Çünkü ak akıl ne yapamaz, <gülüyor> bunu idrak edemez. Neyi? Ma'yastahikku tahala Minel al-asma'i, fa wukufu fi nas Burası çok önemli. Neden diyor? Neden biz Nass'ın durduğu yerde dururuz? Bakın çok önemli bir talil e, getiriyor, sebep getiriyor. O da şu kardeşler. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin neye layık olacağını biz bilemeyiz, takdir edemeyiz. Burası çok önemli. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin azametinin ne olduğunu tamamıyla idrak etmemiz gerekir ki ona neye layık olduğunu bilelim. Ama Allah Azze ve Celle kendisinin neye layık olduğunu bilir ve bizi o layık olduğu şeyleri haber verir, biz de iman ederiz. Kendisine Rahman der, biz de Rahman deriz ona. İstiva ettim der, istiva etti deriz arşın üzerine. Tamam? Sonra devam diyor ki, Allah Azze ve Celle'nin şu kavlinden dolayı bu böyledir. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَةِ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا Hakkında hakkında bir bilgi olmayan şeyin, bir bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların hepsi ondan sorumludur. İsra suresi 36. ayette kardeşler. Bu ayet neye delil? Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin dondurulmuş olduğuna delil. Neden? Çünkü Allah diyor ki bilgin bulunmayan bir şeyin ardına düşme. Bizim neyle bilgimiz olabilir? Kur'an ve sünnetle. Varsa zaten ispat ederiz yoksa susarız bu konak. Evet. Yine başka bir ayet de buna delildir. Kavluhu: Kul innama harrama Rabbi'yal fawahisha ma zahara minha ve ma batana ve'l isma bel baghaye bighayril hak ve en tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ve en taqulu ma la ta'lamun. De ki Rabbim açık gizli bütün şirkin işleri, her türlü günahı ve haksız yere sınırı aşmayı hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyi haram kılmıştır. Bu ayet de Arap Suresi 33. Neye delildir? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının tefküfi dondurulmuş olduğuna delildir. Yine İbn Hüseyin devam ediyor diyor ki: "Lian n Tasmiyete Taala bima Lam yusmi Bihi Nefsuhu, ou inkar ma yusmi Bihi Nefsuhu Cinayetun fi Hakkhi". Çünkü diyor ki Allah Azze ve Celle'nin kendisini İsimlendirmediği bir isimle onu isimlemek veya isimlendirdiği bir şeyi inkar etmek Allah hakkında işlenmiş bir suçtur. Bundan dolayı ne yapmak? edep yolunu tutmak ve Nas'ın getirdiği şeyle yetinmek vacip olur. Bu arkadaşlar, bu e, kayda çok açık ve net. O yüzden ne yapıyoruz? Çok şerhe ihtiyaç duymuyoruz bu kaydı hakkında. Tamam, Bunu geçiyoruz. Bu zaten hepinize bilinen e, bir kaydı olsa gerek. Sadece burada vurgulamak istediğimiz şey nedir? Sebep? iki tane ayet getirdik delil olarak. Bir de illet getirdik. Nedir o illet? Kimse Allah'a neye hak ettiğini hakkıyla bilemediği için ona bir şeyler takdir edemeyecektir otomatikman. Tamam Evet. Şimdi altıncı kaydı. Altıncı kayda geçiyoruz kardeşler. Esmaullah Teala, Gayru bi adedin Muayyenin, Allah Teala'nın isimleri belli bir sayıyla sınırlı değildir. Bu çok önemli kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin isimleri belli bir sayıyla nedir? Sınırlı değildir. Neden? Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Li kavlihi sallallahu Aleyhi ve Sellem fil Hadisil Meşhur. Meşhur hadiste Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Asaluk bakkol ismin whoalak semeyted bhi nefsek ou anzelted bhi kitabik ou glemted bhi ahdan min xawcik ou istafterted bhi ilmi gaiib andek ey Allahım sana ait olan bakın sana ait olan kendini isimlendirdiğin ya da kitabında indirdiğin veya mahlukatından herhangi birine öğrettiğin veya huda gai ilmi dahilinde kendi katında sakladığın bütün isimlerden bütün isimlerle senden istiyorum. Ne diyor? Kendi gayb iliminde sakladın. Demek ki neymiş kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin kendi gayb iliminde sakladığı kimseye haber vermediği ney varmış? İsimleriz. İsimler varmış hadise göre. O yüzden diyoruz ki bu hadis neye delil? Bu hadis isimlerinin sınırlı, isimlerinin sınırlı olmadığına delil. Şimdi Nebi Sallallahu Aleyhi Sellem'in fi kitabik dediği var ya Kitabında indirdiğin. Hangi kitap? Diyor ya kitabında indirdiğin, kullarına bildirdiğin, gaybiminde sakladığın isimlerle istiyorum. Kitabı arkadaşlar bütün indirdiği kitapları içerir. Neden? Burada kitap cins olarak gelmiştir. Bunu kaydedin. Kitap cinsi. Bu da Allah'ın indirdiği kitapların cinsini kapsar. Yani bütün kitaplarında indirdiğin isimlerinle senden istiyorum demektir. Evet. Şimdi gelecek. Onu, onu şimdi anlatacağız. Peki ev allemtehu ahaden min halkik veya kullarından herhangi birine öğrettiğin diyor ya. Kim bu kullar arkadaşlar? Bunlar Resuller. Ama dikkat edin Resullerin bir kısmının anlaşılması mümkündür burada. Sadece bir kısmının anlaşılması mümkündür. Yani Allah Azze ve Celle Resullerinin bir kısmına bazı isimlerini bildirip bazılarına da o ismi bildirmemiş olabilir. Bazılarına da o ismi bildirmemiş olabilir. Bu aynı mesela bazı Resullerin Herhangi bir şeyi bildi bazı resullerine herhangi bir şeyi bildirip de diğerlerine bildirilmesi gibi. Şimdi peygambere her öğretilen Musa, İsa, İbrahim aleyhisselam bunları öğretmiş midir? Öğretmemiştir. Keza onları öğretti ne bir seseleme de öğretmemiştir. O yüzden burada kullardan bir kısmına indirdiğinden biz ne anlıyoruz? Diyoruz ki de mümkündür ki resullerinin bir kısmına öğretmiştir, bir kısmına öğretmemiştir. Tamam? Burayı da anladık. Evet. Şimdi Şeyh devam ediyor. Diyor ki. Revahu Ahmet. Bu hadisi kim rivayet etmiştir? Ahmet. Vebn-i Hibban. i̇bn ve hakim ve hakim ne yapmıştır? Müstederekinde ne yapmıştır kardeşler? Bunu rivayet etmiştir. Vehuve sahihun. Ve hadis sahihdir. Sonra İbn-i Hüseyin Rahimullah devam ediyor. Diyor ki, ve mes ta'ala bihi fi ilmil gaybi Allah Azze ve gayb ilminde sakladığı bu şeyi la yumkinu aheden hasruhu bunu kimsenin sınırlanması, hiç kimsenin bunu sınırlanması nedir? Sınırlaması mümkün değildir. Vela el-ihata bihi veya onu kuşatması, kapsaması nedir? Mümkün değildir. Peki arkadaşlar şimdi asıl konumuzda vurgulamamız gereken yere geldik. Fe emma kavlihu sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu kavline gelince. İnne lillahi <gülüyor> tis'atan ve tis'ina ismen mi'atan illa vahide. Men ahsaha dakhala'l cennet. Allah'ım 99 yani yüzden bir eksik ismi vardır ki her kim onları sayarsa cennete girer. Bu bir hadistir, me'ruf. Tamam? Cennete girer. Hadis Buhari Müslim'de mevcut. Diyor ki Şeyh Useymin "Fe la yedullu ala hasr'il esma'i bi hada'l adad." Bu hadis İsimlerin Allah'ın isimlerinin bu sanı, bu sayıyla yani 99 sayısıyla sınırlı olduğunu göstermez bu hadis Allah'ın isimlerinin 99 olduğu sınırını göstermez. Eğer velau kana'l murat el eğer burada kastedilen sınırlama olsaydı lekanetil ibare şu şekilde ibare-i hadisin ibaresinin şu şekilde olması gerekirdi arkadaşlar. İnne esmaallahi ta İnne esmaallahi 99 ismen men ahsaaha dakhala'l cenne. Şüphesiz ki Allah'ın isimleri 99 tanedir. Kim onları sayarsa cennete girer. Şimdi e, kardeşler. Burası size böyle biraz kapalı gelmiş olabilir. Şimdi burayı açacağız. Kısaca açacağız. Bakın. Şimdi Şeyh Hüseyin'in burada anlatmak istediklerini açıklayalım. Şimdi Türkçede iki cümle kullanacağım. Sana da soracağım Atilla. Türkçe'de iki cümle kullanacağım. Aradaki farkı sizler belirleyin. Bir. Benim kalemlerim beş tanedir. Bunları hediye edeceğim. Bu cümleyi aklınızda olsun. Nedir cümle? Benim kalemlerim beş tanedir. Bunları hediye edeceğim. Bu birinci cümle Türkçe yapı olarak. Çünkü bunu ve örnek veriyorum ki hadisle bağlantısı var. İkinci cümleyi kuruyorum. Benim hediye edeceğim beş kalemim vardır. Şimdi arkadaşlar, ikisi arasında ney var? Birisinde kalemlerinin sayısı var, doğru mu? Sayısı var. İkincisinde, heh, hediye etmek için ayırdığı ne var? Beş kalem. Bu demek midir beşten fazla kalemim yok ikinci cümlede? Değildir. Bunu anladınız mı bu iki cümleyi? Şimdi, işte Şeyh Useymin burada demek istiyor ki arkadaşlar, hadiste geçen "Men ahsa ha kalal her kim onları sayarsa sözü var ya hadiste. Hani. Er kim onları sayarsa cennete girer sözü var ya. Cümle içerisinde vasıf mahallindedir arkadaşlar. Yani nedir? Vasıf manasındadır. Mustakil ve bağımsız bir cümle değildir. Yani şöyle bir cümle değildir Arap yapısına göre. Allah'ın isimleri 99 tanedir. Kim onları sayarsa cennete girer. Bu şekilde değildir. Saydığınızda cennete gireceğiniz 99 ismi vardır. Anladık mı? Yakaladık mı şimdi mantığı? O yüzden iki tane cümle verdim. Önce Türkçe'de bu mantığı yakalayalım diye. Anladık mı kardeşler? Şimdi dil bunu göstermektedir. Çünkü bu cümlenin Arap dilini hakikatan vakıf olan, siyak sibak ilmine bilen, ilmini bilen ve ehli sünnet alimlerinin bu cümle yapısına karşı getirdikleri talilleri, illetleri iyi düşünen insan bunu çok iyi bilir. Bu Arapça yapısına göre, dil yapısına göre bu çok açık ve nettir. Bu cümle vasıftır. Yani vasf ediyorsa olayı. Neyi vasf ediyor? Allah'ın saydığında seni cennete sokacağı 99 ismi vardır. Yoksa Allah'ın 99 ismi vardır. Sayarsan cennete girer değil. Anladık mı? Evet. Şimdi dil bunu göstermektedir. Nitekim arkadaşlar gayb ilminde sakladığım hadisi var ilk okuduğumuz hadis. Bizim bu söylediğimizi ne yapmaktadır? Desteklemektedir. Tamam. Demek ki 99'dan fazla. Çünkü gayb ilminde saklıyor. Tamam. Böylece cümlenin en sahih Tercümesi ve en sahih manası şudur. Ben şu şekilde tercüme ettim. Şekler bunu belirtiyor Arapçada. Türkçe'ye Allah alem en güzel şu şekilde olur. Allah'ın virgül her kim saydığında cennete gireceği 99 ismi vardır. Saydığında cennete gireceği 99 ismi vardır. Tamam. Yani Allah'ın isimleri 99 tanedir. Her kim onları sayarsa cennete girer değil. İkisi arasındaki farkı anladık. İki cümleyi yazın şimdi. Allah'ın her kim saydığında cennete gireceği 99 ismi vardır. Allah'ın her kim saydığında cennete gireceği 99 ismi vardır. Bu birinci cümle. Bu bizim kabul ettiğimiz cümle. Tamam? İkinci cümle Allah'ın isimleri 99 tanedir. Saydığımda, 99 tanesini saydığında 99 yok ama işte öyle Arapça da öyle olmuyor. Arapça cümleyi. Hani Sen daha onu daha böyle açıkçası... yazarsın aklına geldiğinde dersten sonra onu paylaşırsın inşallah. Açıklık... Daha güzel Türkçe ile şey yapacak bir insan var tabi cümlenin orjinden çıkmayacak. Yani daha güzel Türkçe bulayım diye birisi çıkar der ki ya benim 99 istimden fazla vardır ama 99'unu sayarsanız cennete girersin. Bu Nasr'ın dışına çıkmak olur. Tamam Şimdi Nasr'ın orijinal manasını veriyoruz kardeşler. İkinci cümleyi veriyorum. Yazıyor musunuz? Allah'ın isimleri 99 tanedir. Her kim onları sayarsa cennete girer. İlk cümleyle ikinci cümle arasını Türkçe mantıkla fık ediyor musunuz kardeşler? İşte Arapçada da hadis aynı söylediğimiz gibi ilk manadadır kardeşler. Çünkü men ahsaha dehalel cenne İbnül Kayyım'ın da dediği gibi ee, Vas mahallindedir. Yani onu vasf eden bir cümledir. Ayrı bir cümle değildir. Şimdi bakın, ilk, ikinci cümleyi kim okuyacak? Okuyun biriniz ikinci cümleyi. Allah'ın isimleri 99 tanedir. 99 tanedir. Kim, sayarsa girer. kim sayarsa cennete girer. Kaç cümle var bu cüm burada? Noktalamalarıyla ile beraber iki cümle. İki cümle doğru mu? Allah'ın isimleri 99 tanedir. Nokta. Her kim onları sayarsa cennete girer. Nokta. Kaç cümle? İki cümle. Biz diyoruz ki işte Arap dili kurallarına göre burada iki cümle yoktur. Tek cümle vardır. O da tek cümle şudur. Bakın Allah'ın her kim saydığında cennete gireceği 99 ismi vardır. Türkçe mantıkla kaç cümle? Bir. bir. bir. bir. Arapçada da aynı yapı vardır işte arkadaşlar. Evet. Yakaldık mı işgali? Evet. Tamam. O yüzden bundan sonra biz Allah'ın isimlerini 99 olarak bilmeyeceğiz sınırlı manada. Tamam. Sadece o 99 saydığında cennete girer Ha saymak nedir? O ayrı bir konu. O ayrı bir mevzu. E. Herhangi bir Arapça bir götürdüğümüzde direkt de bu çıkartır yani. Çıkaramaz. Zor olur. Ne dedik? O yüzden vurgu yaptık. Arapçaya etmiyor. Siyah sibak ilmini bilecek, belagat'tan haberi olacak ve alimlerin getirdikleri, alimlerin getirdikleri kaydaya uyacak. Ve alimlerin getirdikleri sebeplere. Şimdi Arapça yapısına göre arkadaşlar, iki cümle de mümkün, tek cümle de mümkün. Madem ki sordun, sana şu işi anlatayım. Birisi gelse dese ki, hadis inkarısı. Sizin hadisler arasında çelişki var. Bir yerde diyor ki Allah ben gaybimde sakladım. Bir yerde diyor ki alın 99 isim isimim var benim. İkisi çelişkili. Bir hadise göre sayısı belli değil bir hadise göre 99. Biz ne deriz hadisin karesine? Deriz ki hayır Arapça cümle yapısına göre burada bir sınır yoktur. Yani Allah'ın isimleri 99'dur demiyor. Ne diyor? Saydığında cennete gideceğim 99 ismi vardır diyor. Derse ki peki kardeş mesela bu Arapça bilen birisi sen sorduğun için söylüyorum çok derine girmiyoruz. Geldi sana dedi ki ama Arapça yapıya göre bu iki cümle de olabilir. Ki Arapçayı hakikaten ilmiyle bilen bir insan anlar ki iki tercüme de mümkün kardeşler. Biz dedi ne deriz? O zaman hadis ne? %50 %50, doğru mu? Evet. Ya Allah dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve diliyle benim 99 ismim vardır. Kim bunları sayarsa cennete girer. Sınır belirtti. Ya da ya da dedi ki saydığında cennete gireceği 99 ismi vardır Allah'ın. %50 oldu mu? Arap diline göre %50. Diyoruz ki o zaman ihtimal geldiği zaman neye bakarız? Harici bir delile bakarız. Doğru mu? Dış bir delile destekli. Destekleyici delile baktığımızda çünkü burada umum husus ilişkileri var. Mutlak mukayet ilişkileri var. Başka bir delile baktığımızda kardeşler. Allah açık ve net Nebis Aleyhisselam'ın diliyle söylüyor mu? Gay biliminde isim saklamış. Evet. O zaman hadisin iki manasından birisi iptal oldu mu? Evet. Bu dış harici kalineyle iptal oldu. Hangisi iptal oldu? Allah'ın isimleri 99 tanedir. Cümlesi iftar oldu. İftar oldu. Yani. Geriye ne kaldı? Çok Sayacağında şey. cennete geleceğin 99. Usul devreye girdi mi çözüyor zaten. O, o yüzden İbnül Kayyim ne diyor biliyor musun arkadaşlar? Burada iki cümle muhtemildir. İkisini bile hala alsak hiçbir sorun yoktur diyor. Pardon İbnül Kayyim değil. İbn-i onu okumadım. Belki vardır. İbnu Teymiye. Anladık? Buraya kadar anladık. Burada da sorulacak bir soru var mı? İbni, Devam ikisini ediyorum. İkisini de alsan. 9, 99 tane desen de bir problem yoktur diyor. Yoktur. Hocam elbette 100'den 1 eksik ismi vardır. Bu o hadisin Evet, evet. 100'den 1 eksik. O zaman şöyle yani her kim e, e, sayadığında cennete gireceği 100'den 1 eksik 99 ismi var. Orayı uzatmadık yani. 100'den 1 eksik lafsu var yani hadis. Tamam mı? Hocam bir şey sorayım. Evet. Allah'ın kendi gaybını, gayb sakladığı isimler vardır. Bu, o, bu hadis naizde. Hadis. Hadis, hadis, hadis. Hadis. Bukhari Müslüm dedim. Evet. Evet. Evet kardeşler. E, şeye dönüyoruz, metne dönüyoruz. Şeyh devam ediyor ki va ala haza. Bakın şimdi size Arap dilinden başka cümlelerle örnek vereceğim, anlayın diye. Va ala haza. Buna göre feyakunu kavluhu men ahsaha dakhala'l cenne. Her kim say sayarsa cennete girer sözü e, cümleten mükemmileten lima qablaha ve leset o zaman bu cümle her kim sayarsa cennete giren ayrı bir cümle değildir. İkinci bir cümle değildir. Nedir? İlk bölümü tamamlayan ne yapar? İlk, töm e i̇lk bölümü tamamlayan bir cümledir. Mustakil bir cümle Değil. değildir. Buna göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin her kim onları ihsa ederse yani sayarsa sözü bir önceki cümleyi tamamlayıcı nitelikte olup bağımsız bir cümle değildir arkadaşlar. Tamam? Bizim kabul etmediğimiz cümle kaç cümleydi? Iki cümle. Kabul ettiğimiz tek cümle. Tamam. Burayı da vurguluyor Şeyh Usaymin. Sonra diyor ki, wa naziru haza antakul. Bunun benzeri, yani bu hadiste dedi ki, her kim saydığında cennete geleceği 99 isim vardır. Bunun benzerini Arap dilinde şu cümlelerle örnek verebiliriz. Endimi etedir hem adetu halis sadaka. Benim sadaka için ayırdığım 100 liram vardır. Cümlesiyle, benim 100 liram vardır. Sadaka vereceğim ona. Ayır muyuz bunu? Evet. Heh, aynı bu şekilde. Arap dilinden buna birçok örnek vardır diyor. Tamam. Fe innehu la yemne'u en yakune indike derahime uhra lem te'uddeha lis sadaka. Diyor ki benim yanımda sadaka vermek istediğim yüz dinarım vardır cümlesi senin yanında yüz dinardan fazla olmayacağını olmayacağını engel değildir diyor. Anladık mı arkadaşlar? وَلَمْ يَسَحْ عَنِ النَّبِي سَلَّمْ تَعِينُ هَذِهِ الْاَسْمَى Peki bu 99 ismi, Nebis sellemden 99 ismin ne olduğuna dair, Nebis Sallallem'den bir nas gelmiş mi? Yok. Nebis Sallallem'den şunlardır 99 ismi yok. Hadis var, o hadis de müddeyeç hadistir. Ravinin soktuğudur. O zaman bu içtihadi meseledir. O yüzden ehli Sünnet, yine ehli Sünnet dışı bütün alimler, bu konuda ihtilaf etmiştir. Nedir bu 99 ismi? Naslara bakıp aramaya çalışmışlardır. Bu da alimden başkasının yapacağı bir iş değildir. Çünkü bu Arap dili edebiyatında tavir sayısı allame olacaksın. Tamam. Bu 99 isim içtihadidir. Şeyh Hüseyin hangilerini tayin etmiş, seçmiş, hepinize kağıt dağıtmış, şimdi okuyacağız. Tamam. Kimine göre Muhsin Allah'ın ismidir, kimilerine göre değildir, kimilerine göre hafî ismidir, kimilerine göre değildir. İçtihadidir. İçtihadidir. Kimi muhsin hadisine zayıf demiş, kimi sahih demiş vesaire, iştadedir. O yüzden saymanın içinde ne var? Hani bazıları getiriyor ya, sahih cennete gir. Demek ki bak gayret mairet var, anladın mı? Böyle basit isim değil. O yüzden hemen sadece cennete gir. Anladık mı? Burada Allah bir iştadat kapısı açmış burada. Hocam? Için. Hangisi? 99. Şimdi gelecek. Şimdi. Öncelikle diyor ki bu 99'u belirleyen bir isim yoktur. yoktur. Kale Şeyhul İslam İbn-i Teymiye Allahu Teala. İbn-i Teymiye Rahimellahu demiştir ki nerede? Fetevasında sayfa 200-382, 6. cilt 382. Tabi bu Arapçasına göre. Diyor ki, Ta'yinuha leysemin min kelamin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bittifakı ehlil marifeti bi hadisihi. Hadis ilmini bilenlerin, hadis ilminden anlayanların ittifakıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkından bunun, Nebi sallam tarafından bunun tayini gelmemiştir bu isimlerin. Şimdi arkadaşlar, Tirmizi'de vesaire bazı kaynaklarda bu 99 ismi saydıklarını görürsünüz. Bazı alimler buradan yola çıkarak demişlerdir ki işte 99 ismin isim bu hadiste geçti. isimlerdir. Halbuki o hadis müdelleştir. Yani ravinin kendisi sokmuştur orayı. Tamam? O yüzden İbnü Teymiyye diyor ki hadis ilmini bilenlerin ittifakıyla bu hadis delil değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından isimlerin belirlendiğini göstermez. Tamam mı? Ve kâle kabule zâlik. Bundan önce, bu sözünden önce Şeyhul İslam Teymi hatta şunları söylemiştir. İn, i̇nnel velid zekerahan en ba'di şuyuhi his şamiyin e mufessaran fî ba'di hadisihi Diyor ki el velid, orada el velid var zincirde. O isimleri Şamlı bazı hocalarından naklen zikretmiştir. Şamlı bazı hocalarından naklen zikretmiştir. Nitekim bu onun rivayet ettiği hadisin farklı rivayetlerinde açıkça ifade edilmektedir. Yani bu müdreştir arkadaşlar. Evet. Ve kâlebnu Hacer fî fethül Bari, i̇bn Hacer fethül Bari'de de sayfa 215 cilt sayısı 11 Selefiye baskısı. Selefiye yayınevinin bastı baskısı bu Arap aleminde. Leysetil ille aniş şeyheyn. Elbukhari ve muslim teferrudul veli fakat beli ihtilafı ve ittira ve tedlisi ve ihtimalü idraci diyor ki İbn Hacer burada tercüme ettik. İbn Hacer de Bari adlı eserinde şöyle demektedir. Bukhari ve Müslim'e göre bu hadisteki tek illet, tek hastalık, tek sorun El Velidin hadiste geçen El Velidin bu hadisin rivayetinde tek kalması değildir. Bunun yanı sıra hadiste senet ve metin ihtilafı El Velidin tedlisi ve idraç yani ravinin hadise kendinden bir şeyler eklemesi vardır. İhtimali bulunmaktadır. Evet Yani ilim ehlinden muhaddislerin büyük bir kısmı ve ak akilecilerin hemen hemen çoğunluğu ittifak etmişlerdir ki bu hadis Nebissel Selim'in ağzından değildir bu isimleri sayması. Ravilerin araya soktuğu veya başka illetlerin bulunduğu bir hadistir. Şimdi Şeyh Useymin diyor ki kağıtları önünüze alın size dağıttım. Şeyh Useymin diyor ki vacamatu tis'an ve 90 ismen mimma zahara li min kitabillah teala ve sünneti resulih sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ben kendime göre bunu bana zahir olan isimleri ictidad ettim. Ne yaptım? Allah Azzeveli'nin kitabından ve resulün sünnetinden toplamaya çalıştım ve size bunları sunuyorum arkadaşlar. Şimdi biz bu isimleri tek tek okuyacağız. Kağıtlar elinizde. Şimdi İbn-i Huseymi'nin şey, e, göre bu isimler şunlardır arkadaşlar. Münkitâbillâh-i Teâlâ. Allah Azze ve Celle'nin kitabından kaç tane sayıyor? 81 tane. Doğru mu? 80. 81. Ee, Resul'ün sünnetinden de? 18. Toplam kaç oluyor? 99. Şimdi bunları e, takip edin. Sıralama aynı mı? Şimdi bende önce Allah sonra Al-Ahad geliyor. Öyle, değil, Öyle mi? Evet. Tamam. Evet, takip evet. edin oradan. Harekeleyebilirsiniz ee, şey olanları. Ta Hareketsizler de var. Evet. <gülüyor> evet. Bismillah. Allah'u'l-Ahadu'l-A'la'l-Ekrem El-Ilahu vel-Evvelu Vel-Akhiru Vel-Batilu bâri allahul البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيم السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العلم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاحر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت المل الملك الملك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث واسع الودود الوكيل الولي الوهاب الجميل الجواد الحكم الحير الرب الرفيق السبوح Es-Seyyidü muahhirül muhsinül muhsinül Şimdi bu son 19 tanesi diyor ki min sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam? Son 19'u neymiş? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden. Nasıl? Saymadık mı? Atladın mı? yani? Kaçıncı isim? En baştan. Ha, en başta. Ha, zahir var, evet. El-Evvel vel-Ahir vel-Zahiru vel-Batinu. Evet arkadaşlar, bu tabii bunların bir kısmı ittifak edilmiş. Mesela Allah ismi, Rahman, Rahim bunlar ittifak edilmiş. Ama bazı isimler var. Onlar ihtilaf edilmiş. Şeyh Hüseyin'in ona kısaca değiniyor kendi içerisinde ve dersi bitiriyoruz. Son bir iki cümle. Diyor ki, هَذَا مَخْتَرْنَاهُ بِالتَّتَبُّ Araştırma sonucu bizim seçtiğimiz bunlardır, diyor. Şeyh Hüseyin'in araştırma sonucu nedir? Bizim seçtiğimiz Bunlardır. Diyor ki: "Vahidun ve semanune ismen." 81 isimdir. Ney? "Fi kitabillah teala." Allah azze ve Celle'nin kitabında 81 isim seçtik. "Ve semaniyet ashara ismen fi sunneti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden de 18 tane seçtik. Diyor ki: "Ve in kana 'indena taraddut fi hafi." Diyor ki: "Ancak biz bende şu tereddüt vardı. Hafi ismini Allah azze ve Celle'nin isimleri arasına katayım mı, katmayayım mı?" لِأَنَّهُ اِنَّمَا وَرَدَ مُقَيَّدًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ اَنْ اِبْرَٰهِمْ Çünkü diyor ki İbrahim aleyhisselam hakkında mukayyet olarak gelmiştir. Yani sadece İbrahim aleyhisselam'a özel olarak gelmiştir bu hafiy ismi. Nedir o? Allah azze ve celle İbrahim aleyhisselam'ın hakkında diyor ki Şüphe yok ki Allah bana karşı hafîdir. Çok lütufkardır. İbrahim aleyhisselam ne diyor? Allah kime karşı? Bana karşı. O yüzden İbni Hüseyin diyor ki ben burada tereddüt ettim hafi ismini sokayım. Neden? Çünkü İbrahim Aleyhisselam onu kendine sanki haskılıyor ya. O yüzden bunu isim olarak genel bir şekilde ortaya koyar mıyız? Ama diyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözü ki Allah onun diliyle söylüyor. Bu sözü yani hafiğin Allah'ın isimlerinden olmadığını göstermez. İbrahim Aleyhisselam'a Allah hafi demiştir. Ne demiştir? Şüphesiz ki Allah bana karşı hafiidir. Yani çok native Tamam? O yüzden diyor tereddüt ettim ama sonuçta ne yapmış? Koymuş. Bu tereddüt ettiği. Wa muhsin diyor ki muhsin isminde de aynı bu şekilde tereddüt ettim. Bu iki ismi Şekhuseym'in iştadı olarak e, tereddüt ettiği isimler arasında işaretleyebilirsiniz. Diyor ki enne lem natali alâ rivâyatihi fit Taberani. Çünkü bu ismin geçtiği Taberani'nin rivayet ettiği hadisin ravilerine vakıf olamadım. Bu ismin geçtiği Taberani'deki hadisin e, ravilerine vakıf olamadığım için tereddüt ettim diyor. Vakat zekerehu Şeyhul İslam minel esma. Ki diyor ki Şeyhul İslam İbn Teymiye, bunu isimlerden saymıştır Muhsin ismini. Ki hakikaten bu Muhsin ismini hakkında yani alimler acayip derecede konuşmuş yani böyle çok uzun uzun böyle yazılar, fetvalar verenler olmuştur. Sonra benim nuskada yok, Arapça nuskamda yok ama ben başka nuskada Şeyhul Şeyh İbnü'l şu sözünü aldım, Türkçesini yazdım. İbn-i devamen diyor ki, Arapçasında yok yalnız benim kitabımda. Ben daha sonra hani diyor ya Taberani'nin hadisinde bunu buldum ama ravilerine vakıf olamadığım için tereddüt ettim. İbn-i devamen diyor ki başka nuskalarda ben daha sonra bu hadisi Abdülrezzak'ın Musannef'inde 4. cilt sayfa 292 8603 nolu hadiste Şeddat bin Evs radıyallahu anhın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğini gördüm diyor. Ondan sonra bu ismi de Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden olduğunu ne yaptım? Olduğu görüşüne vardım, diyor. Sonra min esma illahi teala ma yakunu mudafen. En son diyor ki e, İbn Hüseyin, Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bazıları şu şekilde olabilir. İsim tamlaması şeklinde de gelebilir. Nesil o? Malikul Mülk. Veya Zul Celali vel İkram şeklinde tamlama da gelebilir, diyor. Ve burada dersi bitirmeden önce bir kayıt düşüyorum. Her kim Allah Azze ve Celle'nin El Muhsin ismi onun isimlerinden mi dil mi ilmi bir şekilde öğrenmek istiyorsa bugün günümüzün en büyük muhaddisleri arasında sayılan Şeyh Muhsin El Abbad var. Onun oğlu Akide'de Medine İslam Üniversitesi'nin en genç Akide profesörlerinden Şeyh Abdülrezzak El Bedir var. Onun bir çalışması var. Sadece bir iki kitabı var. Muhsin Allah'ın ismi midir, dil midir? Büyük bir çalışma yapıyor. Sonuç olarak da vardığı sonuç... Muhsin'in Allah'ın isimlerinden olduğu dileyen o kitaba bakabilir ki bu Arapçadır tabi. Ee, Söyleceğimiz bunlar: Vallahu aleyhussalallahu ala nabi na Muhammadin wa alaihi wa ashabhi ajma'in.